İki mümin bir hak üzerine mücadele ederse, ikisinin niyeti hak olursa Allah ikisine de ecir verir. Her de ecrü alırlar Allah'a hesabıktan sonra. İsa'a iki olur, hata bir sevap olur. Mahrum bırakmaz Allah. Çünkü hüsniyete bağlıdır. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelam söylemiştir. 104 kitabın manasıdır. İnne ben amalü bin niyad. Şu hadis-i şerifin üzerinde dur, düşün, tefekkür et. 100 suhuf 4 kitabın manasıdır. Bir hadis-i şerif. Bütün işler niyetledir, niyete bağlı. Onun için müminler arasındaki bulunan mücadeleler, münazaralar, münafasalar, vavuz gibi bir hakkı hakkın için olmalıdır. Muhatabını mağlup edeyim, onu rezil edeyim, sefil edeyimler için haram olur mücadele, münazalar.